Varsa açık açık söylesin. Burada anlamaya kadar geçerseniz daha ileride bu mevzuda faydalanacağız. Ee, anlayamayacaksınız. Tekrardan soru sorma olacak. Belki yanlış yanlış anlaşılacak. Şu mevzu tasavvum temel kaydı önündür. Var mı anlamı? Anlaşılmayan bir mevzu var mı? Veyahut da benim anlatmamdan anlamayan var mı? Asla kulağa bedeli Burada anlatılışta bir şey var. Evet. Yani şey. ruhun hem nüzul hem de huç mertebeleri var. Rücudu da nertebeleri var. Tabii. Bunların her birinin arasında bir berzah var. Birbirine karışmaz bunlar. Aynı yani şekilde pekâmi şey şey. de dedi vebahta attan, nebahta attan geçerken berzahlar var. Tabi tabi. Yani bu evrimdeki gibi değil, sıçramalar şeklinde. O o şey. evrim varikaten. Yani onu temel olarak zannediyorum anlattı, anlattı, anlattı. ama çok kopuk kopuk anlattığı için bağlayamadık birbirini. Evet öyle söyledi, ben evet. buna sadık kaldım için, evet. buna fazla dışarı evet. şey çıkmadım. Onun için, yani o şeyi Evet. Fakirin bir de düşündü, zahir ilmiyle batın ilmi arasında da bir berza vardır. Birbirine girmez hiçbir zaman. Hocam gayet yani, tabii evet, orası. Evet, öyle, tabi. o birbirine zaman... tatlı su acı su. Tatlı su tabii ki batın ilmidir. Girmez birbirine. Tabi, işte, ya, bu kızım hoca gayet güzel. Allah, Allah hakkında peygamber evet. <gülüyor> o, o, evet, sevgilim Habibim der ama evet, kulumsun. Bana be, Bu uzun devirlerden de sonra de, bu hareket yapıştı Yani zaman yapı mı şey şey Allah'tır ilk özümüz, iman dolu özümüz uyanırken her sabah derim hemen Bismillah. Bir şey yerken içerken, kitabımı açarken yönelirim Rabbime. Kuvvetleri yeri kalpim. Düşürmem, dilimden Allah tutar elimden. Eyvallah. Eyvallah. Bak Ahmet abinin şerri bir şeyde her zaman Allah'a Besmele başlar, Allah'tan niyaz ederiz ki biz elimde otursun diyorsun. Şimdi devam ediyoruz. Su, sudan bir beşer, beşer yaratıp da onu soy sok yapan odur. Yani nesilleri birbirine karıştırıp da soy sok yapan odur. Burada da çoğunlukla seb sıhriye soya sıhriye denilen bir gelenek yaratılıyor. Rabb'in her şeye kemali kadirdir. Allah her şeyi en üst derecede bilir. Böyle iken kafirler Allah'ı bırakırlar da kendilerine ne fayda ne zarar yapmayacak olan şeylere taparlar. Kafir, rahminin, Rabbinin aleyhine şeytanın şeytana yardımcıdır. Yani şurada yardımcıdır, sakın Allah'a bırakırlar da kendilerini ne fayda ne zarar yapmayacak olan şeylere taparlar. Putlarımızda bir faydası var mıdır? zarar var mıdır? Hadi yani ne, ne ne kendine ne de bize faydası vardan yoktur. Ancak kafir Rabbinin aleyhine şeytan yardımcı Kafirler şeytan yardımcı olarak o putlara tabii şeytan da ona yardımcı. Onlar da Allah'ı inkar hususunda kafirler şeytana yardımcı oluyor. Hadi hiç şeytan Allah'ı detdetlemiştir. Allah'ı Allah, Allah olduğu bilgi ama Allah'a karşı asi olmuştur. Onun günahı da odur. Yoksa Allah'ı reddetmemişti şeytan. Allah'tan da gene bizleri e, yoldan için Allah'tan gene izin istemiştir. Allah a da vermiştir izni. Benim has kullarım senin sözüne inanmazlar, yoldan sapmazlar demiştir. Allah, şeytan beni kandırmaya çalışıyor Allah'tan izni koparıyor. Allah'tan yani kulubı geriyor. Senin haskuru. Sesse şapakmaz. Bir seni bir seni müminlerin bir müjdecisi, kafirlerin bir korkutucusu olmaktan başka bir istifatta göndermedi. Allah bu ayeti kelimenin Başka başka şekilde, aynı manaya gelecek şekilde kuran kelimesi Kerim'in muhtelif yerlerinde söylüyor. Biz seni sadece e, insanlara müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik. Müjdeciye kimler? Allah'a inananlar, peygamber inananlar. Korkutucu olarak gönderdi Allah'a inanmayanlar, onun peygamberine inanmayanlar. E, Müjdeciye de cennetleri vaat etmiş. Efendim, korkucu olanlara da içeriyle mübalet etmiş. De ki, ben bu tebliğime karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ancak Rabbine bir yol tutmayı diyen, dileyen adamlar istiyorum. Bunca ben size zahmet çekiyorum. İşte beni taşladınız, yolunu dikenlerden arttınız. Tüm türlü işleyicilerine tabi tuttunuz. Ben, benim bütün mütebihlerime karşı sizden herhangi bir şey, bana bir ücret verin demiyorum yani. Allah böyle emrediyor, bana hata Sadece Allah'a inanın ve Hz. Muhammed'in de teyit peygamber olduğunu inanın. Bütün bunlara karşı bütün bu. Yoksa bana şunu bunu verin demiyorum. Bundan sonraki daha hemen şu derse hadi bir özür geçerim. Bocuğum, Bocuğum şunu kolay şeyler bunu bitirelim bitirelim. Ölmek şanından olmayan o baki Teala Allah. Allah bakiir. Sonu başı yoktur. Demektir. Güvenip dayan. Allah'a güven bana dayan. Sırtın onda dayan. Ona hamd ile tesbih, onu tenzi Allah'a dahi hamd edici oğlum. Allah şükredici, hamd ediyor, şükür. Senin doğmadan evvel sana verilen özellikle iyi, güzel hadretler hamd etmekte. Sana doğduktan sonra sen kazandığın şeyden hamd edeceksin Allah'a. Sakat doğmadan insanlardan, doğru, güzel insanların doğduğundan şükür hamd ettin. Sana doğduktan sonra işte tasdirleri terbiye verdi. Göçeli bugünlere getirdi. Onun kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olması yeter. Satın haberdar. O gökleri ve yeri ve aralarında olan her şeyi altı günde yaratan. Bu bizim günümüz değil. Altı devir. Altı zaman. Altı o zaman ev bir ne kadardı, bir yerde bin gündü diye ama o da izabı bir şey, o da izabı bir şey. Yani binlerce, binlerle çarpılabilen, sonra şunu söyleyeyim, niye binde, on binler, yüz binler, milyonlar diye. Çünkü Arapçada, Arapçada bin, bin sayısı, son sayılır. Bunların sayı yoktur, yani, iki, üç, bir, öyle gider. Bunun için bir, en en büyük rakamdan vermiş. Onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman Rahman da neymiş, senin bize emret ede geldin ede mi secde edeceğiz dediler ve bu secde emri onların bir türlü imandan ülkü uzaklaşmalarını artırdı. Hazreti Peygamber onlara Allah'a secde edin dedi halde gene secde etmedi ve bir de her, her şeyde bulunan, yani bakın çok çok büyük bir secde ayeti. Bu ayet, secde ayetlerinin azamilerinden, en, en büyüklerindendir. Secde ayetlerinin bir derinçeleri var. Bu 14 tane secde ayetleri var, bu en büyüklerindendir. Okuyan da, dinleyen de, akibinde secde etmek. Şimdi namaza gittiğimiz zaman hem namaz kılmadan evvel, secde ayet yapıyoruz, mutlaka Haniflere göre vacip, diğer imamlara göre sünnettir. Mesel sen popo tepe, baya da farklı Bu ayet imamı azam azetlerince yedinci, imamı Şafii ye anettine göre de sekizinci seccade ayeti. Yani bundan evvel yani şu ayet şu söylediğine evvel yedi tane bizim meselimizde bile yedi tane secde ayeti geçmiş. İpimi şafiye göre de sekizlerde geçmiş bana bir şey olarak bir Göklerde burçlar yaratan, biliyorsunuz burçlar, yıldız topluluklarıdır. Kârlet'te pek çok burç vardır. Ama e, e, bizim sistemimizde güneş, şey, bizim güneş sisteminin içinde bulunduğu şeyde, 12 burç, çok, çok özel bir boş, birbirine 30 derece farklı, 12 ayrı topluluk. Ama yani, buçukları bunlardan değil ya, onlar başka. Onların içinde bir çerçeve, nurlu bir ay varında ki ay Allah'ın şanı ne güzeldir. İyice düşünüp ibret, ibret almak açısından bulunanlar ya şükretmek isteyen için geceyle gündüzü birbirine ardıncaya getiren odur. Tabiatı Düşünmek lazım. Tabii iyi, i̇yi incelemek lazım. Niye geceli, gündüz, gündüz, gündüz ve niye farklı zamanlarda, farklı miktarda geceler kısalıyor, gündüzde uzuyor, gündüzde uzuyor, geceler kısalıyor, yaz, kış, baharını arda ar ar ar ar ar arda görüyor. Bunu düşünmek lazım. Niye? Niye Allah'a vermiş? Ne şekilde yardımış? böyle basit bir şey yapıyordun Dünyayı kukullarına tutmuş, biraz çevirmiş. Geceler, gündüz farklı olmuş. Mevsim farklı olmuş. Allah'ım, bunları düşünmek lazım. Niye yaz oluyor, kış oluyor? Banarlar oluyor, gece, gündüz. Zaten daha evvel de gündüzü sizin çalışmanız için yarattık. Geceyi de istirahat etmek için yarattık. Çok esirgeyen, o çok esirgeyenin Has kulları. Ayeti kerimedeki ve İbedurrahman terkibi mütedadır ki haberi 75 şenetle ayete ait ayet bir şey. O, o çok esirgenin has kulları ki onlar yeryüzünde bekar ve tevazu. cevazı alçak yönlüğü bakar da kendini bilen ahırbaşlı hali bakar ile yürürler. Hastalar. Kendilerine beyinsizler, boşa gitmeyecek yaplar laflar attığı zaman selametle selametle geçerler. Hiç onların sözlerine bakmazlar. Köpek arkada dursun dursun. Bakmazlar, cevap da vermezler. Yürüyüp giderler. Büyük adamlar muhatap. O, o, o, olmaz ki. Muhatap. Çok dikkat edin. Muhatap olduğu zaman onun seviyesi ilerisiniz. Korusun hanımın köpeği vursun. Onlar ki gecelerini Rablerinin secdekarları ve kaimleri olarak. <gülüyor> Onlar secdekar demek. Çok secde eden demek Gecelerini secde ederek Allah'ın huzurunda Hazır ol. Geçirirler. E, geçir namazları, bak bunu da namazı demiyor ama işte onu tarif ediyor söylüyor. Onlar ki ey Rabbimiz derler, yani o edenler, ey Rabbimiz derler bizden cehennem azabını sav. Gerçek onun azabı daimi bir helaktır. Cehennem azabı tamir bir yok olmanın, helal olmanın kendisidir. Ee, e, hakikat o ne kötü bir karaca, ve kemet yahtır. Cehennem e, kalmak ne kötü bir haldir. Orada kalmak. Onlar ki harcadıkları vakit ne israf ne de sıkılık yapmazlar. Harcamaları İkisi arası ortalama olur. Yani ne çok pinki olun, elinizi sıkıntıdın ne de bu olarak harcayın. <gülüyor> Müslüflik yapmayın ve pinkilik yapmayın. Harcamanız normal. İhtiyacı neyse onu harcayın. Bir, bir ekmek lazım iki tane almayın. Şuradan fazlasını kısmayın da normal harcamanızı yapın. Onlar ki Allah'ın yanına başka bir tanrı daha katıp tapmazlar. Vahdet Bir bir Allah. İkinci bir Allah. Haşa. Düşünmek bile kötü bir şey. Daha evvel ayetlerde pas, Allah olsa ne yaparsın? Birbirine, birbirine kavga ederler. Bir şey, bir şey. <gülüyor> Biraz şey almışlar orada. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar, zina etmezler, kim bunlardan birini yaparsa cezaya çarparlar. Bu alan e, yasak ettiği şeyleri, birinin yapıldığı, yaptığı zaman insan Allah onu şu veya bu şekilde cezalandırır. İşin kötüsü neye cezalandırılırsa bilmeyiz. Cezal, neye cezalandırılır bilsek belki vazgeçeriz ama niye cezalandığını da bilmeyiz. Böyle işin kötü tarafı. Kıyamet günü de azabı katmalleşir. Bunların, Allah'ım şurada sayıda kimselerin kıyamet kıyamet günü de çektiği azap ve güne kat kat artar, katmalleşir. <gülüyor> ve o azabın içinde hor ve hakir ebedi kalır terk etmiş, aşağılanmış oradan, o atap içerisinde kalp giderler. Meğer ki şiştikten yani Allah'a karşı ikinci bir mahvud düşünenlerden tövbe edip de bir böyle bir şey yaptın. Ama sonradan buna Kötü bir şey olduğunu anladın, tövbe edin. Bu da, tabii, tövbe bir şey. Yani, yaptığın kötülüğün, özünü dilemek güzel bir şey. Ama sık sık da özür hale yüzmek lazım. Edip de iyi amel ve harekette bulunan kimseler olan, ona bu gibi hareketi yapsınlar, işte Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Her ne kötülük edersen, kul hakkı kul hakkı hariç her ne kötülük edersen, Allah yaptırdığın kötülükleri tövbe edersen iyileşebilir. Allahın affı, Allahın adağı var. Allah çok yargılayıcı, çok esirgici yargıda affedmektedir. Kim günahlarından tövbe ve rücu eder? Tövbe eden bir geri dönerse rüzük etmek geri demek demektir. Güzel amel ve hareketlerde bulunursa muhakkak ki o Allah'a tövbesi makbul ve Allah'ın rızasına erişmiş ortadan Allah'ın rızasına kavuşmak diye bir şey. Bütün bu yaparış Allah'ın rızasına namazda bir Allah'ın rızası için diyoruz değil mi? Onlar ki yalan şahit etmezler, bu Allah'ın kullara tövbe, tövbe etmiş artık. eskiden yapıyorlarmış, şimdi artık yapmazlar, sayıyorlarlar, boş ve kötü bir diye rastladıkları vakit şerefli insanlar oradan ondan yüz çevir geçerler, dedikodu, duyma, duydursan yürü geç, neymiş diye bakma diye bir şey bak mı sen de onun için girersin. Onlar ki kendilerine Rablerinin ayetleri okundu yahut onlarla vaaz ve nasihat edildiği zaman bunlara karşı münafıklar gibi kör ve sağır yıkılıp düşünmezler. Allah'ın ait bakın. Cam yerde bazen namazdan sonra Kur'an kurmuş. On işte aşırı şerif denir. ayet on ama bazı 10 olur, 20 olur, neyse. O okunduğu zaman kalkıp da gitmeyin yerine. Dinleyin. Allah diyor, Kur'an okunduğu otur, dinleyin diyor, başka bir halde dedi. O camiada Kur'an okunduğu zaman kalkıp gitmeyin, dinleyin. 10 sene girin. Ne de? 5 dakika sonra geçeceksiniz. Dinleyin diyor. Onlar ki, eğer Rabbimiz derler, bize zevcelerimizden ve nesillerimizden Gözlerimizin bebeği olacak salih insanlar ihsan et. Bizi takva sahiplerine rehber Takva sahibi insanlar bize rehber olsun dedi. Biz de, de ondan yolundan yürüyelim. Allah bize hayırlı nesiller ihsan etsin. Bu ne? Bu namazlarda bu dua mahiyetinde olan ayetleri okumak Aynı zaman namaz içinde de Allah'a dua etmek istiyorsun. Yani bu gibi ayetleri bulup ezberleyip namazı onu okumak çok faydalı olur. Yani Ayrıca dua etmek et, et var ama bir de namaz esin okuduğum ayetlerde dua ayetinde ayetler yaparsan, yani bir de namaz içinde tek o dua etmiş olursun. İşte bütün onlardır ki zorluklara katlanıp dayanmaların sebebiyle kurfe ile mükafatlandıracaklardı. Kurfe şu da şurada. Yani bazı köşk, çarda, balkon, cumba demekmiş. Yani cennette böyle balkonlar. İşte bitiyor onlar ki zorluklara katlanıp dayanmaları sebebiyle kurfe ile mükafatlandırılacaklardı. Orada sağlık ve selam ile karşılayacaklardır melekler tarafından, hoşlukla karşılayacaklardır. Orada ebedi kalıcıdırlar o, o insanlar. O ne güzel bir, bir karagâhtır, ne güzel bir hikâmetgâhtır. Biraz evvel de cehennem içindir, o ne kötü bir hikâmetgâhe e, karagâhtır demiştim. De ki, şedadis zamanlarında efendiyim şedadi şedadi şedadi e zahmetli zamanlarda şedadi zamanları kendisine dua ve ilticanız olmasaydı Rabbimiz size de değer verir miydi yani, gazap zamanı, şiddetli zamanı Allah'a saldırıp niyaz etmek lazım, duay etmek lazım, onları kurtulmak için. Fakat madem ki şimdi onu da resulün de muhakkak surete teklif ettiniz, şimdi gene kafirleri dönüyor, ettiniz, o halde bu teklifden dolayısıyla artık yakın bir azap lazım oluyor. Yani bütün bu böyle sonra gene döndünüz, Allah'a ve O'nun rica suyunu size artık geri dönün, dönmeyen bir azap var. Buraya kadar bu, bu şekilde El-Furkan Suresi bitmiş, oluyor. El-Furkan e, Suresi hakikaten çok etrafı, izah edilmesi, edilmesi lazım, gelen bir, şuradaki 5-10 şey için böyle bakın, sayfalar dolduruyoruz. Ee, tek şer tek okuyan anlaşılması lazım gelen bir süre. Bu sürede burada bitti el-Fatiha. Efendim ben bu meclisi e, çok harikulade güzel buldum. Çok teşekkür ederim. E, eskiden e, muamma kahvehaneleri varmış. Ve çayırlar, edipler e, haftada bir gün orada toplanırlarmış ve şairlerden birisi ortaya bir muamma atarmış. Oradakiler düşünürlermiş. Eğer bulamazlarsa bir hafta millet verirmiş. Hı. Bunu takip eden hafta kendisi açıklamasını yaparmış. İşte o muammalardan bir tanesi hatıma geldi. Hak Teala hoş yaratmış, beş yemiş. Beşi dahi birbirini görmemiş. İkisine gün dokunur, yaz ve kış. Üçü dahi gün yüzünü görmemiş. Ve bu muamma üzerine herkes düşünüyor. Hiç kimse bilen çıkmıyor. Hadi bakalım dağılıyorlar. Bir hafta düşünüyorlar üzerinde. ve bilen çıkmadığı için onu takip eden hafta kendisi şair açıklıyor. Burada belki bilen çıkmıştı. Hakk'a hala hoş yaratmış, beş yemiş. Beşi dahi birbirini görmemiş ikisine gün dokunur. Yaz ve kış üçü dahi gün yüzünü görmemiş. Namaz. Eyvallah. Nasıl? <gülüyor> Doğru cevap <canım>. verin. <gülüyor> Bu kadar tatlı güzel muhammalar olunca bir tane daha söyleyebilirim. Aşık oldum. Ben bir mime. İnciler dizilmiş cime. Cim öyle bir cimdir ki eliften kaf getirir mime. Aşık oldum ben bir mime. İnciler dizilmiş cime. Cin öyle bir cimdir ki eliften kap getirir mime. Şems Hazreti. Şems Hazreti. Allah'ın Cevra'yı vasıtasını Kur'an'ı getirdik. Mim harfi iki can güneşli sevgili peygamber efendimizin mübarek isimlerini en çok kullanılanın baş harfi. İnciler, inciler ayet kerimeler, dizilmiş bime. İnciler dizilmiş cime, cime. Sevgili peygamberimize bu ayet kerimeleri hangi melek getiriyor? Cim. Cim. İnciler dizilmiş cime. Cime öyle bir cimdi ki onu tarif ediyor şimdi. Eliften kap getirir bime. Bugün kahvehanelerde tabla oynadık, kağıt oynadık falan. Eski kahvelerde de bunlar söyledik. Cemiyet kendi kendine ıı, tasdik, tedbir ederdi. Mekkebe de gerek yok. Evet. Halk araçlıkları bağlamadan, neler söylerlerdi, neler. Bunlar böyle muammar kapları diyorlar. Evet. Babacığım Azam Sarıç'ın bir şekilde <gülüyor> önü aldı. Esnaf <gülüyor> Allah'a <Esnafı'da>. <gülüyor> Ya dostlar yasak. Aşk, aşk, aşk, aşk, aşk, aşk, aşk, sen Dedeciğim önce. Bir daha bakayım ben Hadi. Sabah gelir gelmez açtık dedeciğim. Sağ olasın. Ama bazen bizden önce namaz kılanlar oluyor. Onlar Sizi kapatıyorlar. Sosyal değişiklik, değişim diyorlar ki. Alay az olsun bu gece. Evet. İşte Yani terimde evet, ya. ya. ya. de, de bir de. 3, beş akşam da 5'lik mi onu? 6 5 kilo alacağım ben 4 tane 5 gibi geleceğim. eee bir de 30 20 5 kilo civarı geleceğim. Akşam 5 gelebilirim. 6 5 kilo getireceğim akşam. Yolda olmazsa mazurum. Peters'a geçiş yapacağım. Senin bu bildiride de araştırıyorsun. Bu da yeniden pandemi için çok önemli. Ne dediler? İki boyutlu değişim dan çekinmeyin şase bize de se girisi. Şimdi. emin bakalım. Dayan şimdi. Emin dedenin. NSM'si Emin dedenin. Bahşem mi? Bahşem. On katıdaki da değil mi? Buradan mı? Bahşem. Nerede adam Tam Ya niye şehir ortasında, şehir dururken, köpür, oraya kaydı, anlamayacak yani. Kıyıda yani. Orada böyle. yapacaklar mısın? Evet. yapacak da Kimin dediğini mi? Ağabeyesinin yanında yatıyor. Eğitim. Ona bak bak bak ne Ağabeyesinin neydi? Eğitim, eğitim, eğitim. Eğitim. Çok şiştik. Dedi, emin dede gibi var. Var. değil mi? Burcu adam. önemli. Ne oldu zaten? Değil onalı Bu Çok uzun diş ağabey <Gülüyor> Şanslı. Iş, iş <Gülüyor> yani. Tamamdır. E, o şey var. Bir adres var. Yer otosu. Kızım çayını iç, iç çay Ya o çanta dedi bir kilit vardı onu hani verir <Gülüyor> <Gülüyor> Siyah bir şey mi? Ha ha ha, çok iyi bir şey. Ne oldu? Bizim on üç şey diyalog, üçü Bu anı bir o kadar da kovucu. Çok kaba sebap Hatta Ya. Değil mi? Değil, mi? Değil mi? şey burayı şey, e, kurtuldu. Buradan mısın? Adin'de evde yalnız bir enstırı, idare falan bir şeyin boyunca evde değil ki o babasını da sen cebinde vereceğim. Tamam mı? Ya evet ama ben de dersiyim. Biraz ne dersler biraz böyle Tamam mı? tamam <gülüyor> Tatlı oldunuz mu? Evet. Tatlı koymuşlar mı size? bir yer bulmuştuğunu tebrik ediyorum. Nasıl? Çok güzel bir yer keşfetmişsiniz. Tebrik edebilirim. Kıymetli insanlar bir yerine gelmiş burada. Yani, açıkçası benim hissettiğim şeydir hep. Allah'ımını tutarından beristir beni buraya yandan. Başka bir yerde aramamıştık zaten. Öyle geldi. geldik. Benim, benim şeyim, Nasıl? Ne mükemmelinizleriz? Biz denizleriz, in karadeniz. Tur mı? Tur Abdan mı? Yok, biz Batı Karadeniz. Şöyle Mertlerde bizim kendi aile şirketimiz var aile evet. ailemle birlikte. Mertlerde bir akın teşkilı var. Evet duydum ben onu duydum. Öyle mi? Hmm. Mertleri biliyorsunuz çok iyi o zaman. Küçük bir naylon topu var mı burada? Bakayım. Ne koymak için? Ben, e, dede efendi evinde bir, e, önemli bir konferans var. Hı hı. Daha doğrusu bu faaliyeti. Hı. Oraya yetişmem lazım onun için. Yani... ...hep koyacaksınız içine. Ama daha küçük de olabilir. Şöyle bir şey var. Duyur mu? Açma olur musunuz? Açma da olur mu? ben sizden bir şey rica etsem. Hatice Hanım da çok istedi. Üzülürüm. İkinci söylediğiniz malmaydan yazabilir miyim? Aşık oldum. Hı hı. Ben bir dine. Hı hı. İnciler dizilmiş. Cime. Cim. Öyle bir cimdir ki. Gök, Mime, buradaki kapının anlamını biliyorsunuz değil mi? Kaf ve dünyanın en Peki, şeydeki isim var mı yani hani, kafda ve kaf noktası, hani padişahımızın mekanıdır, hani, benzetmeler kullanılır? Kaptığı en yüksek sıvamlarına geliyor. Evet, kaptığı var olduğu evet. düşünün. Yani var varsayılan. Oradaki kaf değilmiş ama... Dünyanın en büyük... Kitabı. <gülüyor> Bir adı da kaf mı o zaman? İşte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben Furkan'ı duyunca da şaşırmıştım da şimdi... yeni. O, kitabı, o kitabın baş harfi. Hmm. Bütün dünya milletleri biliyorlar o kitabı, tanıyor Ben de ayrıntıları bekliyordum. Ne olabilir? Nasıl? Kur'an? Tabi Bazen insan bilgi şeyi... Yani bazen çok evet. basit şeyleri insan... Doğru tamam. Burada har harflerle anlatmaya çalışmış ee, İslamiyet'i. Evet. Yani Müslümanları... Getirmiş. Getirmiş. Ve ona gelenle ayet verilmeli. Evet. aldın, Cim'i kim? de yazdım. Kim hı hı. getirmiş? Cebrail Aleykiler. Cim, evet. Getirmiş. Peki, ama ben sı ayakta tuttum şeyi de sorabilir miyim size? en başta diziniz hani uyanırım İsmi başlarım <gülüyor> tamam, o, o şiiriniz yani, çok güzel Onu da yazabilir miyim Allah'tır ilk sözüm iki satır iman dolu diziniz uyanırken her sabah bir Hemen Bismillah. Şimdi ikinci hı hı. Bir şey yerken, içerken, kitabını açarken, yürürürüm Rabbime, Kuret gelir kalbime. Düşürme, hiç dilimden. Allah tutar, dilimden. Bu çok Bu şey sizin şiiriniz değil, sizin mi? De. Allahı çok seven bir şairim. Şimdi şairi, diye, e, kim olduğunu bilmiyorsa La Edri deniyor. La Edri. Evet. evet. Kim olduğunu bilmiyormuş. Bil diyen şair. Evet. Çok teşekkür ederim. Hı. Ben de artık. Orta çekmelerin içecek. Hürmetlerin konu dolayı. başka bir şey var mı? sağ ben şimdi dede and evine gidiyorum. Hı hı, peki. Dede ben de. Burada mı oturuyor? aynıtı inanın yani ben bu konularda evet. çok ölürlerin kabul dedim Burada mı yeni kapı mı edildi yani. evet buradan geçmiş Burada çok kuvvetli hocalar var ders almış destresini çeşitli yerlerde devam saray onu saraya davet etmiş orada ders vermeye devam etmiş yetiştirdiği öğrencilerinden büyük bir tekrarlar çıkmış, onlarla birlikte bir e, sevgili peygamberimizi ziyarete icaz ılıkmış. İcaz'da o zaman e, çok salgın bir hastalık varmış, veba hastalığı. O hene icazda gidenlerin pek çoğu orada ve, vefat etmiş. Bizim zile Efendimiz de yaşlı bir insan olduğu için kendini kurtarmamış. Yani yediklerinden, içtiklerinden falan umut olur. Tamam. Maalesef. Orada refah ettiği için sevgili peygamberimizin ilk eşi kim? Hazreti, Hazreti, Hazreti. Hatice. Hatice değil mi? Evet. İsmail. İsmail. Evet. Ve onun ailesi yani babası mamamcılık yapıyormuş. Ona dolayı mamam bir <gülüyor> idade ediyoruz. Onun ailesi. <gülüyor> İsmail, İsmail Dede Efendi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kazı, bir teşekkür lütfen. Özür dilerim. Teşekkür <gülüyor> Evet ilk çok Tabii. Ama bunun için de çok teşekkür ederim. Evet. Evet. daha evet. çok ilgi